Muhterem Kardeşlerim Sizlere bu akşam Ramazan ayının Bizlere Kazandırmış olduğu Hasletlerle ilgili Bir sohbet sunacağım İnşallah Değerli Kardeşlerim Öncelikle Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Zira bizleri mağfiret dolu, bağışlanma dolu, rahmet dolu bir aya kavuşturmuş oldu. Allah cümlemizden tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları kabul eylesin. Öncelikle Ramazan ayına kavuştuk. Ramazan ayı bize dünyada ve ahirette neler kazandırıyor? Kısa kısa bunlara temas edeceğiz inşallahü teala. Öncelikle kardeşlerim Ramazan ayı bize Allah'ın rahmetini, Allah'ın rahmetine kavuşturur. Bizi Allah'ın rahmetine kavuşturur. Yine Ramazan ayı bizi Allah'ın merhametine kavuşturur. Yine Ramazan ayı bizleri eğer Ramazan ayında ecrini Allah'tan bekleyerek ihlas ile oruç tutarsak kıyam namazlarımızı, teravih namazlarımızı eda edersek, tövbe istiğfar edersek, cehennemden azat olmayı Bizlere Sağlar Cenneti kazandırır Cennetin reyyan denen kapısı var oruçlara ait bir kapı Bu reyyan denen kapıdan Girmemizi sağlar Bu kapı ki Sadece Oruçtan kullar için Hazırlanmış bir kapıdır Ve bu kapının ardında Bulunan nimetler Cennette eşi ve benzeri olmayan nimetler vardır. Diğer bölümlerde olmayan nimetler bu bölümde bulunmaktadır. Adeta bu bölümde olan nimetler gizli birer hazinedir. Ancak Reyyan denen kapıdan giren müminler ve mümine kullar bu nimetlerle orada tanışacaklardır ve bu nimetlerden sonsuza dek faydalanmış olacaklardır. Değerli kardeşlerim, dedik ki, reyyan denen bir kapı var. Allah'ın oruçlu kullarını özellikle mükafatlandıracağı bir ibadet söz konusu Peki nedir bu iba, e, mükafatlar? Bir kere dedik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Ramazan ayının ilk 10 günü rahmet ayı dedik. Ne demek bu? İkinci 10 günü merhamet ayıdır dedik. Merhamet bölümüdür. Bunlar nedir? Üçüncü on günü, yani son on gün, cehennem azabından kurtulma ayıdır dedik. Bunları şöyle kısaca bir açıklayalım. Değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmet etmesi demek ne demektir? Merhamet etmesi demek ne demektir? Allah'ın rahmet etmesi demek, öncelikle o kişinin günahlarını bağışlaması demektir. Onun taksiratını affetmesi demek. Onu mazur görmesi demek. Rahmetiyle onu kuşatması demek. Onu dünyaya geldiği ilk gün gibi tertemiz kılması demek. Yine onu dünyada her türlü sıkıntıdan, beladan korumak demek. Yine ahirette onu her türlü sıkıntıdan, beladan, musibetten, cehennem azabından, cehennem korkusundan, kıyamet gününün o dehşet sahnelerinden, dehşet verici sahnelerinden koruması demek. Rahmet bu. Peki merhamet ne demek? Merhamet de rahmet gibi Allah'ın, Kulunun yapmış olduğu günahlardan dolayı kulunu cezalandırmaması demek. Kulunun yapmış olduğu isyankarlıklardan dolayı, yapmış olduğu ters işler, yanlış işler, münker işlerden dolayı kulunu cezalandırmaması demek. Yani onu bağışlaması, yani onu affetmesi demek. Merhamet bu. İşte biz Ramazan ayında Allah'ın rahmetine ve merhametine bu şekilde kavuşmuş oluyoruz. Ne vesilesiyle oluyor bu? Tutmuş olduğumuz o büyük ibadet var ya oruç. Oruç ibadeti vesilesiyle bu olmaktadır. Yani oruç öyle bir vesiledir ki oruç öyle bir vesiledir ki Allah'ın rahmetinin gelmesine Allah'ın merhametinin ortaya çıkmasına, Allah'ın aslında cehennemlik olan kullarını günah işleyip, isyankarlık edip, unutarak, gaflete dalarak cehennemi hak etmiş olan kullarını affetmesi, hepsi şu Ramazan orucu ve Ramazan ayındaki bu ibadet iklimiyle ilgili meydana gelmektedir. Öyleyse Ramazan ayını bir aç kalma mevsimi, aç kalma ayı olarak düşünenler yanlış yapmaktadırlar. Ramazan ayı aç kalma ayı değil. Ramazan ayı bakın biraz önceden saymış olduğumuz bütün o merhametin, rahmetin, bağışlanmanın, cehennem ateşinden kurtulmanın vesilesidir. Yani bu ayın idrakını iyi yapanlar, bu ayın hakkını ifa edenler, orucunu Allah rızası için, ecrini Allah'tan bekleyerek tutanlar, bu mükafatlara muhatap olmaktadırlar. O zaman bu büyük bir aydır. Kurtarıcı bir aydır, müjdeleyici bir aydır, kişiyi günahlarından arındıran bir aydır. Cehennemlik olan kulların cennetlik olabileceği bir aydır. Böyle bir ay. O zaman bu ayı biz açlık günü, açlık ayı olarak, olarak anlar isek çok yanlış yaparız. Sahabe, peygamberimizin arkadaşları bu ayın kıymetini bildiklerinden dolayı bu ay gelmeden altı ay öncesinden dua ederlerdi. Peygamberimizden öğrenmiş oldukları duayı. Neydi o dua? Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl. Ve bellighna Ramazan. Bizi de Ramazan'a kavuştur ya Rabbi. Bunu 6 ay yapıyorlar. Ramazan orucunu tuttuktan sonra en güzel şekilde 6 ayda ya Rabbi Ramazan ayında tutmuş olduğumuz orucun mükafatını bize ver. Ya Rabbi Ramazan ayındaki yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle Kılmış olduğumuz namazları kabul eyle Diye altı ayda dua ederlerdi Yani son altı ay Ramazan orucunun ve Ramazanda yapılan ibadetlerin Verilen sadakaların kabulü için dua eden sahabe Ramazan ayına altı ay kala da Ramazan ayına kavuşmak için değerli kardeşlerim Dua ediyorlardı İşte bize sahabe örnek olması lazım. Onlar gibi yapmamız lazım. İmanı kıt insanlar maalesef ne yapıyorlar? İmanı kıt insanlar. Eyvah! Ramazan ayı geldi. Nasıl yapacağız? Nasıl aç duracağız? Aha bugün bitti. Aha 29 gün kaldı. Aha 28 Ha bitecek, hal bitiyor gibi şeyler söylüyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Ramazan ayı bizi ateşten kurturan ibadetleri barındırdığından dolayı önemlidir bu ayın. Gitmesi, kaybolması, bu ayın bir an önce çıkıp gitmesi diye bir şey arzu edilecek bir şey değildir değerli kardeşlerim. Peki dediğimiz cehennem azabından kurtulma ayı, cehennem azabından kurtulma durumu nasıl olmaktadır? Evet bayan kardeşlerimiz lütfen sohbetimizi dinleyelim. Aramızda sohbet yapmayalım. Değerli bayan kardeşlerimiz camiye geldik, cami ibadet yeridir. Cami, Kur'an dinleme yeridir. Namaz kılma yeridir. Evet. Burada yapılan sohbeti dinlemenizi tavsiye ediyorum. Allah'ın rahmetine kavuşan, merhametine muhatap olan insan son 10 günde yapacak olduğu gayretle cehennem azabından kurtulmak için duada, niyazda bulunur. Ve Allahu Teala onun tutmuş olduğu orucun hürmetine, onun o duasının hürmetine, onu cehennemden azat eder. Bu çok önemli bir şey. Cehennemden kim azat olmak istemez? Cehennemden herkes azat olmak ister. O zaman bu ayın değerini, kıymetini bilmemiz lazım. Bilenler bildiklerinden dolayı gerekli olan taatı ibadatı yaparlar. Eğer bir meseleler maalesef geri dururlar, gaflete dalarlar ve büyük bu fırsatlar ellerinden kaçmış gitmiş olur. Yine başka bir faydasına geçelim. Orucun faydasına. Oruç ahirette sahibini sevindirir. Neden? Çünkü kişi bakar ki bayağı bir günahı var. Ramazan ayından diğer Ramazana kadar birçok günah işlemiş. Yanlış sözler söylemiş. Hatalar etmiş. Bir de bakar ki Ramazan ayı gelmiş, tutmuş olduğu oruç kılmış olduğu namaz yapmış olduğu tövbe istifar, istiğfar kılmış olduğu teravih ve kıyam namazları Allah'a yalvarışları yakarışları efendim kabul edilmiş ve bu ibadetler o bütün o günahları o küçük günahları silmiş diğer sene yine aynı birçok hatalar etmiş yalanlar söylemiş Ağzından yanlış laflar çıkmış, zulüm, şu vesaire bu. Küçük günahlar yapmış. Bakmış ki Ramazana gelmiş, orucunu tutmuş, tövbe farını yapmış. O Ramazan'da tutmuş olduğu oruç diğer Ramazan'dan o Ramazana kadar işlenmiş olan o küçük günahlara kefaret etmiş olmuş ve günahlarından kurtulmuş. Bütün hayatı boyunca 80 sene yaşadıysa bunun çocuğundan itibaren Diyelim ki 70 sene 70 Ramazan tutmuş bu 70 Ramazan her sene Yapılan o küçük günahlara Kefaret teşkil etmiş Bu şekilde Cennetlik olmuş İşte bu durumu gördüğünde Oruç tutan insan sevinecek Yahu iyi ki tutmuşum be Allah'ım Sana ne kadar teşekkür etsem Hamd etsem azdır bu oruç ibadetini tuttum. Sen de bu orucun vesilesiyle o küçük günahlarımı affeyledin. Eğer affetmemiş olsaydın ya Rabbi şu oruç ibadeti olmamış olsaydı ya Rabbi şu küçük günahlar 70 sene toplanacaktı. Dağlar gibi günahlar olacaktı. Ben şu anda sevap kefem ağır basacaktı sevap, günah kefem ağır basacaktı ve ben cehennemlik olacaktım ve ben şu anda cennetlik oldum ya Rabbi bu da senin fazlındandır senin ikramındandır, senin rahmetindendir senin merhametindendir senin bağışlamandandır ya Rabbi ama ya Rabbi sen de kulunu bağışlamak için kulundan bir şeyler görmek istedin ben de onları yaptım neydi Allah'ın kulundan görmek istediği namaz neydi oruç neydi sadaka neydi emri bir maruf iyiliği emretmek kötülükten nehyetmek bunları yapınca Allah -u Teala bütün bu ibadetleri bir vesile görerek okulunu affetti. Affetmekle kalmayıp ona birçok sevaplar verdi. Cehennemlik olan kul işte bu şekilde cennetlik oluverdi. Şimdi anladık mı? Orucun ne değer, ne kadar önemli bir ibadet olduğunu. Bunları bilmeyenler, orucun kıymetini bilmeyenler Maalesef orucu aç kalmak olarak anlarlar. Orucun kıymetini bilmeyenler orucun ahirette kendileri için şefaatçi olacağını onları cehennem azabından kurtarmak için bir vesile olacağını bilmeyenler oruç tutmazlar. Yerler içerler gezerler tozarlar. Öldükten sonra da bakarlar ki amel defteri isyankarlıkla dolu günahla dolu. İbadetlere bakıyorsun boş. Yapılmamış. Sene 2012 Ramazan ayı bomboş her gün isyan yemiş, tutmamış orucunu. Sene 2013 hakeza. Sene 2014 hakeza. Ondan sonra Ya Rab ben yaptım sen yapma. Şimdi ne olacak? Akıllı insanın yapacağı iş değil bu. Akıllı insan böyle yapmaz. Akıllı insan Değerli kardeşlerim, akıllı insan tedbirini alır, uçurumdan aşağı kendini atmaz. Ahiret için hazırlık yapmaz isek uçurumdan aşağı kendimizi atmış oluruz. İşte orucun şefaatçi olacağı nokta ahirette kişi cehennem ile karşı karşıya kaldığında Oruç ona şefaatçi olduğunda Cehennemden kurtulacak Ahmet, Mehmet Dayı, Başbakan Şu, Bu Bunlar şefaatçi olama, olamıyor Senin ibadetin sana şefaatçi oluyor Önemlidir Ya benim dayım hocaydı Babam hacıydı Bunların sana faydası yani olabilir, şefaatçı da olabilirler ama Allah dilerse olabilirler ama esas sana şefaatçi olacak olan şey senin kılmış olduğun namaz, tutmuş olduğun oruç, yapmış olduğun zikir, okumuş olduğun Kur'an, vermiş olduğun sadaka, yapmış olduğun emri maruf ve nehyen münker. İyiliği emretmek, kötülükten de nehyetmek. Değerli kardeşler, Oruç tutan insan Allah'ın özel iltifatına mazhar olur. Allah oruç tutan insana özel olarak iltifat eder, iltifat eder. Onu sever. Onu tebrik eder Allahu Teala oruç tuttuğundan dolayı. Çünkü oruç zor bir ibadettir. Hac da aynı şekilde zor bir ibadettir. Allah Arafat meydanında hacılar toplandığında Meleklere, Ey meleklerim şu görmüş olduğunuz insanlar ne istiyorlar niçin toplandılar buraya melekler ya Rab sen de biliyorsun ki onlar senin affına mazhar olmak için toplandılar. Ey meleklerim şahit olun ben onları affettim bunlar benim güzel kullarım. Bunlar pişmanlık içerisinde buraya toplandılar mahşeri daha dünyadayken provasını yaptılar yaşamaya çalıştılar ahirette yaşayacaklarını dünyada yaşamak suretiyle kendilerine çekidüzen vermeye geldiler ben bunları affediyorum şahit ol der oruçlu için de buna benzer bir durum var oruçlu için de allah Teala adeta meleklerine karşı övünür ve oruçluya özel bir sevgi besler. Oruçluya özel bir cennet mükafatı, özel bir cennet kapısı, özel bir cennet bölümü hazırlar. Oruçluyu, Oruçluya da tutmuş olduğu orucu özellikle şefaatçi kılar. Ve oruca şefaat etme yetkisini verir. Oruç gelir. Ey Allah'ım! Bu vatandaş, bu Müslüman sadece ve sadece senin rızanı kazanmak için aç kaldı, senin rızanı kazanmak için şehvetine yaklaşmadı senin rızanı kazanmak için orucunu tuttu, sabretti ya Rabbi ben ona şefaatçi olmak istiyorum diyecektir, bu hakkı oruca verecek olan da yüce Rabbimizdir değerli kardeşlerim o zaman kendimize şefaatçi olacak ibadetleri hazırlayalım kendimize kendimize şefaatçi olacak ibadetleri Hazırlayalım inşallah Değerli kardeşlerim Oruç nefsi terbiye eder Çünkü aç kalan bu Hani anlatırlar evvelden Allah hani bu yani Büyükler anlatır İşte insanı Yakmış Rabbim kim demiş O bilmem benim falan demiş Böyle bir hikaye uydururlar söylerler Ama bunun Bundan alacak olduğumuz bir hisse var En sonunda denir ki işte Aç bırakmış Nefis demiş ki ya şimdi Rabbim sensin aç kalınca şimdi demek ki aç kalmak nefsini yapıyor terbiye ediyor aç kalmak şehveti öldürüyor aç kalmak insanı düşünmeye sevk ediyor aç kalmak insanı kendine getiriyor aç kalmak insanı insana Rabbini hatırlatıyor aç kalmak insana ahireti hatırlatıyor aç kalmak insana cehennemi hatırlatıyor cenneti hatırlatıyor ahiret hayatını hatırlatıyor ölümü hatırlatıyor ölümden sonraki hayatı hatırlatıyor aç kalmanın böyle bir süper bir işlevi var ya başka bir şeyle bunu elde edemezsin aç kaldığın zaman aaa, kendine gelirsin böyle adam akıllı düşünürsün efendim biri satarsa hadi git oradan de oruçluyum kardeşim uğraşacak sana uğraşacak vaktim yok halim de yok hadi git işine dersin aç kalan insan yumuşak halim selim Akıllı, ağırbaşlı, olgun, düşünceli bir insan olur. İşte bunu sağlayan şey oruçtur. Şimdi oruca bir de bu açıdan bakalım. İşte oruç insana böyle bir fırsatı vermektedir, sağlamaktadır değerli kardeşlerim. Aç kalmak suretiyle biraz tefekkür etmek, biraz Allah'a karşı görev, görevlerini hatırlamak. Fırsatı buluyorsunuz. Buluyoruz hep beraber. Bunu başka bir şekilde bulmak da mümkün görünmüyor. O yüzden bazı insanlar der ki Allah'ın bizim aç kalmamıza ne ihtiyacı var? Allah haşa ne anlıyor ki bundan bizi acı bırakıyor diyen imanı kıt hastalıklı bozuk yani ters fıtratı ters dönmüş insanlar var Allahu Teala elbette ki bir kulunun aç kalmasından hoşlanmaz aç kalmak nefsin terbiyesi için gereklidir bu bir ilaç ilaç diyet Obes olursun doktor der ki valla şu şu yiyecekleri yemeyeceksin diyet yapacaksın şunu, şunu yapacaksın bunu yapacaksın Doktor bey ben eti çok seviyorum Çok yemek istiyorum Yok yemeyeceksin Doktor bey ben yağlı yemekleri çok seviyorum nişastalı yemekleri çok seviyorum Yok yemeyeceksin Neden? Sağlığın için Yersen hasta olursun Kolesterol olur Tansiyon olur şeker olur Vesaire vesaire vesaire Aman dikkat Diyet yapacaksın Oruçta insanın diyetidir Nefsin diyetidir. Nefsin, nefsin. Azgın nefis var ya bu. Laftan anlamaz nefis. Bunun diyeti de oruçtur. Bu aç kaldığı zaman şöyle bir kendine gelir. Çünkü tok insan her zaman biraz, affedersiniz ama yani nefsinin hoşuna gidecek şeylerin peşine düşer. Aç olduğunda kendine gelir. Kendine düşünmeye vakit ayırır. Ahiretini Düşünür, Rabbini düşünür. Ey dünya boş der, kendine gelir. Oruç bizi kendimize getiriyor, oruç nefsimizi terbiye ediyor. Ya ay yeha ladin amanu kutuba kema min Ey iman edenler, oruç sizden önceki ümmetlere, yani İslam'dan önce gelen, Hristiyanlara, Yahudilere ve vesaire. Hanif dinine mensup, semavi dinlere mensup Halklara, insanlara, ümmetlere Oruç farz kılınmıştır Evet <gülüyor> Hepsinde vardır oruç Sizden önceki ümmetlere Farz kılındığı gibi Size de farz kılındı oruç <gülüyor> <gülüyor> Belki siz Oruç vesilesiyle Sakınırsınız Neden? Neden? Nefsinize, heva, hevesinize, şeytanınıza uymaktan sakınırsınız. Oruç vesilesiyle. Oruç nasıl sakındırır? Oruç nefsi işte terbiye ediyor ya, insanı aç bırakıyor ya, bu şekilde sen harama meyilli olmuyorsun, şehvete meyilli olmuyorsun. İnsanı belaya sokan, günah belasına sokan nedir? Nefsi arzularıdır, şehvetidir. Değil mi? Mide şehveti, kasık şehveti. Efendim? Bu şehvetler insanı günah sokar. Ama oruçlu olduğun zaman kasık şehveti de efendim olmaz. Mide şehveti de olmaz. Kendini böyle bir tartarsın. Aç kaldığın zaman nefsin terbiye olmuş olur. İşte bir ay bu şekilde oruç bir terbiye okuludur. Nefsimizi terbiye edebileceğimiz bir okuldur. Bu okulu bu okula kayıt olalım. Bu okulda derslerimize iyi çalışalım hocalarımızı iyi dinleyelim hocalarımızın tavsiyelerine dikkat edelim dersleri dikkatle dinleyelim ödevlerimizi dikkatle yapalım bu okuldan bir ay sonra mezun olacaksınız ama başarıyla mezun olmamız lazım öyle haylazlık yaparsak devamsızlık yaparsak dersleri dinlemezsek efendim hocalarımızı dinlemezsek ödevlerimizi yapmazsak ne olur ne olur Oruçtan alacağın hiçbir şey Olmaz Bak orada bir çocuğumuz diyor Sınıfta kalırsınız diyor Doğru söylüyor sınıfta kalırız Allah korusun Sınıfta kalırız Bu sınıfta kalmak her sene Tekerrur ederse Okuldan atılmaya kadar iş gider İki sene üç sene üstte kaldığın zaman Hadi bu iş yaramıyor Al, atın Bu okuldan en güzel şekilde istifade etmek için işte hep beraber birbirlerimize yardımcı olmamız lazım. Birbirlerimize tavsiyelerde bulunmamız lazım değerli kardeşlerim. Allah-u Teala leallekum Belki belki bu şekilde takvaya er erersiniz. Belki bu şekilde sakınırsınız. Belki bu şekilde kalbiniz Allah sevgisine ulaşır. Takvaya ulaşır. Bu şekilde allah Teala orucun faydasını zaten orucun ümmete yazılma faydasını ayetin sonunda belki takvaya erişirsiniz diyerek orucun farz kılma sebebini bizlere söylemiş oluyor. Deminden doğru bahsediyoruz. Bakın orucun bütün faydaları Allah'a faydası yok. Kula faydası var. Bizim aç kalmamızın Allah'a faydası yok. Bizim aç kalmamızın bize Fayda, bize fayda faydası var. Nefsimizi terbiye etmeye faydası var. Bu nefis böyle bir şey. Aç kaldığı zaman terbiye oluyor değerli kardeşlerim. İnsan tok olduğu zaman mesela şimdi hepimiz tokuz değil mi? Teravih namazlarında eğer aramızda çok yiyen varsa bu namaz ne zaman bitecek diye bekler. Niye? Mide efendim, zor, zorlanmış, çalışıyor bir gayretle, karın sıkışmış, efendim akıl, meşgul, mideyle meşgul Rabbinle meşgul olamıyorsun kendini namaza veremiyorsun o yüzden siz değerli kardeşlerime tavsiyem acizane evde yemeğimiz, içmemiz, suyumuz var kaçmıyor da fazla kaçırmayalım bu doktorların tavsiyesi de budur yani aç kalan mideyi birden yemeğe doldurursan kötü olur, sağlık açısından zararlı o zaman ne yapıyoruz İftarımızı hafif yapıyoruz çorbalarla basit su falan rahat Namazımızı rahat bir şekilde eda edebilmek için. Aksi takdirde karın sıkıştıkça aklın karnında olacak, midende olacak. kendin namaza veremeyeceksin. Secdeye gittiğin zaman, Allah'ı zikrettiğin zaman onun tadını alamayacaksın. Ruküde Allah'ın zikrettiğin zaman onun tadını alamayacaksın. O yüzden az yemekte fayda var. Özellikle iftarda. Değerli kardeşlerim, Oruç yine ibadetlerde ihlaslı olmayı bize öğretiyor. Neden? Çünkü oruç ibadetinde riya yoktur. Oruç ibadeti sırf eğer bir oruç tutuyorsa bilin ki Allah rızası için tutuyordur. Çünkü gizli yerde yiyebilir ya, yemiyorsa gizli yerde, içmiyorsa orucunu bozmuyorsa bu insan Allah rızası için oruç tutuyordur bu ibadetinde ihlaslıdır samimidir ve bütün ibadetlerinde de aynı şekilde yapması gerekir. Oruç buna bir örnektir ve bu şekilde bütün ibadetlerde ihlaslı olmanın gerekti gerektiğini oruç insana işaret eder değerli kardeşlerim. Bir ibadet eseri olduğundan dolayı hadis-i şerif diyor ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun ağız kokusunu insan sevmez değil mi? Mide aç olduğu zaman kötü kokar. Sevmez insan. İnsan nefret eder. Ama Allah katında oruçlu olmanın vermiş olduğu bir durum olduğundan dolayı, oruçlu olmanın bir eseri olduğundan dolayı Allah katında değerlidir. Değerlidir Allah katında. Bu şekilde bilelim. Bazı insanlar bunu anlamıyor. Efendim nasıl olur? Biz olaya değer açısından bakıyoruz. Yani. İbadetin mesela düşünün Allah yolunda şehit olmuş bir insan. Kanı akıyor değil mi? O kan değersiz mi? Allah yolunda şehit olmuş. Normalde kan elbisemize gelse yıkarız. Ama şehidin kanı değerlidir. O kan yıkanmaz biliyor musunuz? O kan yıkanmaz. Şehit elbisesiyle beraber yani kefenlenmez de elbisesiyle beraber defredilir. Çünkü o kan değerlidir. Çünkü o bir ibadetin Allah yolunda insanın kendisini hiba etmesinin, feda etmesinin bir görüntüsüdür. Dolayısıyla değerlidir. Dolayısıyla yıkanmaz. O eser o şekilde kalacaktır. Ve o kan Şehitler Ahirette Bütün ümmetin içerisinde Ortaya çıktıklarında Bakıyorsak ki Kanları hala akıyor Bu onların işareti Kanları hala tertemiz akıyor Ve Mis gibi de kokuyor Gören insanlar onun şehit olduğunu O halinden anlayacaklar Değerli kardeşlerim Konumuz tabi ki uzun. Vaktimiz bitti. Namazımıza başlayacağız.